İnkar edenlere gelince onlara şöyle denir. ''Ayetlerim size okunmuştu da sizler büyüklük taslamış ve günahkar bir kavim olmuş değil miydiniz?''